Sohbetimizin üçüncü haftası ve üçüncü dersindeyiz. Bu hafta inşallah siyerin yazılması, korunması ve e, siyer hususunda meşhur ve seçkin kimselerin tanınması konusunu göreceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Önce şöyle bir soru sormak istiyorum. İlk yaratılan şey neydi? Kalem. Çok güzel. Eşyadan ilk yaratılan şey kalem. Peki kalemin geçtiği sureyi hatırlayan var mı? Kalem bahsinin geçtiği sureyi. Alek suresi mi? Evet. Alak suresinde kalemden bahsediliyor. Allah Azze ve Celle eşyadan ilk yarattığı şey kalem. Kaleme emrediyor. Yaz, Diyor ki kalem, Ya Rabbi ne yazayım? Kıyamete kadar olacak her şeyi yazıyor. Yazıyor kalem. Lehu mahfuz. Dediğimiz kitap var biliyorsunuz değil mi? Burada her şey sayılıp yazılıyor. Sonra kalem kuruyor, defterler dürülüyor. Hadis devam ediyor. Allah Azze ve Celle Alak suresinde İkra bismi rabbikellezi İkra bismi rabbikellezi halak Halaqa al insane min ala. Iqra warabbukal akram allazi allama bil kalem. Allazi allama bil kalem. Kalemle insana yazmayı öğretmişti. Yazmak çok önemli bir şey. Kaybetmemek için, unutmamak için kaydetmek gerekiyor. Onun için bu din kaydedilmiştir. Yazılmıştır hem de en seçkin, en adil kimseler tarafından yazılıyor. Bunun evvelinde ise, bunun evvelinde hep göğüslere yazılmıştır. Kalplere yazılmıştır. Öyle gelmiştir. Kur'an hep göğüslerde muhafaza edilerek aktarılmıştır. Evet, rivayetlerde, sahih olarak gelen rivayetlerde, derilerin üzerine yapraklara bazı yerlere yazılmıştır. Selam. Ama Kur'an'ın kitap haline getirilmesi öncelikle sadırlardandır. Yani göğüslerden. Hakeza hadisler de böyle. Allah Azze ve Celle <gülüyor> belhu huve ayatun beyinatun fi sudurul lezine util il ilm Bilakis onlar apaçık ayetlerdir. İlim sahibi kimselerin göğüslerindedir diyor. Allahu akbar. Yani bu ilim, kitap ve sünnetiyle ilk önce sadırlardan aktarılmıştır. Sadırdan, kalpten yazıya geçilmiştir. Ve bir hadis aleyhissalatu vesselam, Kıyamette, kıyamet günü gelmeden önce, alametlerden biri de, Kur'an'ın bir gecede göğe çekilmesi. Hem... İnsanların elindeki musaflar yönüyle hem de sadırlardan Allahu ekber bir musibet. Kıyametin alametlerinden. Onun için kardeşlerim <gülüyor> ilmi önce sadırda, kalpte saklamak, muhafaza etmek çok önemli. Bu ilim böyle gelmiştir. <gülüyor> Bu ilim, kitap ve sünnet ilmi önce sadırlarda Saklanarak, muhafaza edilerek, sonra da yazıya dökülerek, kitabete dökülerek gelmiştir. En güvenilir, en seçkin insanlar tarafından, adil insanlar tarafından. Eğer içerisine bir şey karışmışsa, hadisleri kastediyorum, onları alimler, müceddid alimler, yenileyici alimler ayırt etmişlerdir, elhamdülillah. Kıyamete kadar bu din korunmuş ve muhafaza edilmiş olarak devam edecek. Allah hamdü selam, alem olsun. Safa sağlam bir din üzereyiz. Mükellefiyetimiz, bizim mükellefiyetimiz bu sağlam dini öğrenip yaşamak. Alimlerimizin mükellefiyeti ise bu sağlamlığı devam ettirmek. Onların da böyle bir sorumluluğu var. Bu sağlamlık üzere devam etmek. Allah Azze ve Celle bundan bizi faydalandırsın. Evet, Allah Subhanahu ve teala bu büyük kitabı Kur'an'ın fehmini yani anlaşılmasını muhafaza etmiş bu muhafazayı da bu korumayı da siretle tamamlamıştır çünkü siret hikmetli şeriatın tercümanı hükümlerin inceliklerin ve dinin tafsilatının Açıklanması beyanıdır. Yani ikisi birden korunmuştur dolayısıyla. Hem kitap hem de sünnet. allah Teala Hicr suresinde bakın ne buyuruyor? Elif, lâm, râ. Tilki âyâtü'l-kitâbü ve Kur'anın ın mubîn Elif, lam ra, malum, huruf-u mukatta dediğimiz, ahl sünnet ve cemaatin itibar edilen görüşüne göre manası olmayan daha doğrusu manası düzeltiyorum. Manası müteşabih olan Allah Azze ve Celle tarafında bulunan yani onun katında saklı olan e, konumundadır. Tilki ayet, kitabı ve Kur'anın mübin. İşte bunlar kitabın ve mübin. Apcac Kur'anın ayetleridir. Ru ve maye ve dulledine muslim. Kafirler isterler ki. Keşke Müslüman olmuş olsalar Ve onlar yemek yiyor, yemekten hatta yürlüyorlar. Onları bırak, yasınlar, faydalansınlar ve zaman onları uyarasın. Felsefe yalamun bileceklerdir. Yani nerede göreceklerdir yaptıkları şeyleri. Ve meâlekname min gayetin. İlla valeha kitabım mâlum. Hiçbir ümmet yoktur ki helak ettiğimiz hiçbir kariye hiçbir şehir yoktur ki mutlaka onların o halkın bilinen bir kitabı olmaz. Mutlaka onlara bir kitap verilmiştir. Ma <gülüyor> tesbiqul ummetin ecelaha ve ma yastahkirun. Bir ümmet bir topluluk vaktini ecelini ecelinin önüne geçemez. Onu geriye de bırakamaz. Ve qalû ya yuhalladînuz zune aleyhi zikra yüzüne <muzdülü> alihizkuru <thikru> inneke la majnun ve dediler ki kafirler ey kendisine zikrin indirildiği kimse muhakkak ki sen delisin lev ma tatiina bil malaike bize bir bize melekleri getirsen ya in kunte in kunte min eğer sadıklardan isen men unzila al malaike illa bil hakku ve ma kanu Melekleri biz ancak hak ile indiririz. Ve bizler mühlet verici ve onlar onlara mühlet verici de olunmadı. Onlara mühlet de verilmedi. Zaman da tanınmadı. <gülüyor> Muhakkak bir zikri biz indirdik. Onu da koruyacak elbette biziz. Hecir suresi 9. ayet. -i. Allah Azze ve Celle ayetlerde Ümmetlere, geçmiş ümmetlere, topluluk, topluluklara hücceti, delili, dinini izhar edip beyan ettiğini açıklıyor. Hücceti ikame ettiğini, yani onların mazeretlerinin e, kalmayacağını, kalmaması için dinini ortaya koyduğunu, kitap gönderdiğini, rasul gönderdiğini apaçık belirtiyor. İşte bu açıklamalardan sonra yani dini hususundaki hem kitap yönüyle hem de Resul yönüyle beyan edilen şeylerden sonra ancak o ümmetleri, o toplulukları helak etmiştir. Ve ma kulla muazziline hatta nebeasa Resulâ İsra suresinde Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Biz hiçbir topluluğu azap edici değiliz. Ve ma kulla muazziline hatta Neb'ata Resul'a. Peygamber gönderinceye kadar bir azap edici değiliz diyor. E çıkıyorsa için yani. Muhakkak Resul gelmiştir. Ondan sonra Resul'e isyan eden kimselere azap gelmiştir. Burada bahsedilen, yani Hicir suresinde bahsedilen zikir kardeşlerim, hem Kur'an'a hem de onun anlamı olan sirete, sünnete şamildir. Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar bunu koruma altına almıştır. Kur'an'ı ve onun tahmini, anlaşılmasını, manasını. Ki bu mana da ancak sıyretle anlaşılıyor. <gülüyor> ve bu zikrin korunması için alimler görevlendirmiştir. Alim kimseler, alim olan kimseler, Rabbani alimler onu kıyamete kadar koruyacaklardır ve taşıyacaklardır. Onlara selam olsun. Bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'de daha önce de zikretmiştik. Nahl suresinde وَاَنْزَنَّا اِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Ve sana da zikri indirdik ki insanların kendine, kendilerine indirilen şeyi beyan edesin diye. وَاَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umunur ki düşünürler. Burada müellif Şeyh ve وَاَنْزَنَّا اِلَيْكَ sünnete yani sana Sünneti indirdik diyor. Vehiyat <gülüyor> siyarat ve bu da siyarat. Niçin insanlara Kur'anı beyan edesin diyor? Evet Kur'an yani zikirle kastedilen zahiren Kurandır ayet kerimede. Ama onun gerisinde ise hem Kur'an hem de Sahih sünneti. Allah Azze ve Celle <gülüyor> az önce ifade ettiğim gibi bu dini kitabıyla, sahih sünnetiyle koruma altına almıştır. O vazifeyi kendi üzerine almıştır kardeşlerim. Ta ki din saflığı üzere berraklığı üzere kıyamete kadar devam etsin diye. İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet edilen sahih bir hadiste Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh ediliyor. diyor ki biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında bir ara oturuyorduk aleyhissalatü vesselam kadınlarının evlerinden bizim yanımıza çıka geldi biz onunla beraber kalktık onun diyor ayakkabısı yırtıldı parçalandı Ali, Ali de Ali radıyallahu anh kast ediliyor Ayakkabısını tamir etmek için geriye kaldı diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yürüdü. Biz de onunla beraber yürüdük. Sonra beklemeye başladı. Ve biz de onunla beraber başladık. Sonra dedi ki diyor Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın tevhili üzere sizden mücadele edecek kimseler olacak. Tıpkı benim Kur'an'ın indirilişi hususunda mücadele ettiğim gibi, savaştığım gibi diyor. Biz de diyor gözlerimizi Ebu Bekir ve Ömer'e diktik diyor sahabe. Aleyhissalatü ve sellem hayır. Lakin diyor o kimse, o bahsettiğim kimse diyor ayakkabıyı tamir edendir diyor. Bir başka rivayette sizden Kur'an'ın tevili üzere mücadele veren, savaşan kimse olacaktır. Tıpkı benim Kur'an'ın indirilişinde, indirilişi üzere mücadele verdiğim gibi. Ebu Bekir ve Ömer kalkıyor, aleyhissalatü vesselam hayır diyor. O e, terli, ayakkabıyı tamir eden kimse diyor. Şimdi bu hadisteki mana ne? Bu hadis sahibi hadis. Mana Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı, bu dini böyle sağlam kimselerle koruyacaktır. Muhafaza edecektir. Allah Azze ve Celle'nin ikram ettiği, taftil ettiği, şerefli ve üstün kıldığı kimselerle koruyacak. Mana bu. Evet. Başta Ebubekir, Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali radiyallahu anhum, radiyallahu anhum ve erdâhum. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun ve onları hoşnut etsin. Onların hepsi vasıt vasıtasıyla bugün korundu. Özellikle Ali radıyallahu an Bu hadiste dikkat çekilen. Vallahu alem. Bunun özellikle zikredilmesinin sebeplerinden biri de Ali radıyallahu an döneminde biliyorsunuz birçok fitneler oldu. Cemel hadisesi, Sıfın savaşı ve benzeri şeyler. Böyle bir fitne dön döneminde Ali radıyallahu anh ile Allah Azze ve Celle bu dinini korudu. Ve onun gibi daha nice kimselerle. <gülüyor> <gülüyor> <İnna> nahnu i̇nnâ nahnu nezzemnel zikre ve inna lehu lehâfidûn <gülüyor> Muhakkak ki biz zikri biz indirdik. Elbette onu koruyucu biziz. İfadesinde müfessirlerin bazıları, tefsircilerin bazıları, onu elbette biz koruyucuyuz derken, onu ifadesini oradaki zamir ediyor. Nebi Aleyhisselatü vesselam onun mirası ve sünnetidir diyorlar. Dolayısıyla onun yani Aleyhisselatü vesselam'ın mirasının yani sıratının, sünnetinin koruyacağına, korunacağına işaret vardır diyorlar. Çünkü neden? <gülüyor> o ma yantaka anil in huve illa vahyin O havasından konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiyledir. Evet. yine Allah'a Muhammed bin İbrahim el-Vezir'de vezirin açıklamasına göre tefsirine göre buradaki ifade yani biz elbette onu biz koruyacağız zikri biz indirdik onu biz koruyacağız ifadesi Resulullah aleyhissalatü vesselamın şeriatının mahfuz olduğunu korunduğunu ve sünnetinin de korunduğunu ifade ederdi. Ebu Davud'un hakimin rivayet ettiği sahip bir hadiste de Ebu Hureyre'den hepinizin bildiği bir hadis. Ama çok farklı yerlere yorumlanıyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her yüz yılın başında bu ümmet için dinini dinini yenileyecek bir müceddit gönderildi. Müceddit yenileyici demek. Yani yeniden bir din ortaya çıkartan veyahutta dinin eksik kalan yerlerini tamamlayan değil. Haşa ve kella. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Bugün size dininizi tamamladım. Ve etmemte aleykum nimeti ve nimetimi sizin üzerinize, sizin üzerinize kemale erdedim tamamladım diyor. Din tamamlanmıştır. Bu müceddidin manası ise buradaki manası hakikati batından eden, bidat ve hurafeleri temizleyen, ayırt eden, saf tertemiz dini insanlara yeniden anlatan. Her yüzyılın başında bir adam gelecek. Bir müceddid, bir alim gelecek. Ve böyle böyle de olmuştur gerçekten. Ama bunun kim olduğu hususunda tabii ki kesin bir Kanat e, kullanmak zor. Ancak alim kimselerin şahitliğiyle oluru. Abu Hüreyre'den yine rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam, e, bu hadiste İbni Adi Kamilde rivayet etmiş sahih bir hadis. Bu ilmi diyor arkadan gelen adalet sahibi kimseler. Adil kimseler, odul kimseler korurlar. Onlar taşkın kimselerin, sapkın kimselerin tahriflerinden dini korur, muhafaza ederler. Ve batıl ehli kimselerin de iddialarından da korurlar. Ve cahillerin tevillerinden de korurlar. Subhanallah. Cahillerin tevillerinden Kur'an ve sahih sünneti cahilce tevil eden ne kadar insanlar, bir düşünün ortalıkta söylenen sözler, televizyonlarda anlatılan, televizyonlarda bahsedilen kimseler, gazetelerde, mecmualarda yazı yazan kimseler, istisnalar hariç, gerçekten alim, ilmiyle amil olan kimseler hariç, nice insanlar, cahilce tevhirler yapıyorlar. <gülüyor> Yahut da heva ve heveslerine tabi olarak, iptal edici ve tahrif edici olarak tevillere yapıyorlar. Ama elhamdülillah ki Allah Azze ve Celle'nin vaadi devam ediyor. Kıyamete kadar bu din korunacaktır. Rabbani alimler, müceddidler vasıtasıyla. Elhamdülillah öyle kimseler var. Ümitsiz olmamak lazım. Yeter ki bu konuda samimi olalım. O kimseler var elhamdülillah. Onlar onlar bu dönemde yaşam yaşıyorlar. Salih alim kimseler. Geçmişte yaşadılar, gelecekte de yaşayacaklar. Çünkü Hazreti Vesselam bunu bize beyan ediyor. Bunu bize haber veriyor. Oysa sıdıkul mestu doğru sözlü söz doğru sözlülüğü tasdik oduna ondan kimse. Onun sözü mahfuzdur, korunmuştur. Allah azze ve celle koruyor onun sözünü. Evet, hani yazma dedik ya, kardeşim yaz, yazma işi insanlık tarihinden beri var. Yani birilerinin çocuklarımıza ve geçmişte bize yutturduğu gibi, taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem şu devri bu devri, insanın ilimden şundan bundan bir habersiz olduğu bir dönem, veya da insanlık için tamamıyla böyle bir dönemin olması söz konusu değildi. Bazı insanlar cahil olabilir, yazmayı bilmeyebilir ama bu bütün insanlığın ilk başta öyle olduğunu asla göstermez. Çünkü Kur'an'a muhalid. وَعَلَّمَ عَادَمَ الْاِسْمَاءِ kullaha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti diyor Allah Azze ve Celle Bakar Resulü. Kullanacağı her şey. Onlar da bizim gibiydi. Yiyor, içiyor, giyiyor. Ondan sonra yaşıyor. <gülüyor> ve İletişim kuruyordu. Allah Azze ve Celle ibadet ediyordu. Allah Azze ve Celle ibadet neydi olur? İlim de olur. Ve alem ennehu la ilahe illallah. Muhammed Suresi. bir ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Yani öğren bil manasında. İnsanlık tarihinden beri var. Öyleyse yazmak da çok önemli. Evet. sadırda saklamak, kalpte saklamak, muhafaza etmek, ezberlemek hepsinden önce gelir. Onun için tarihte Ebu Lehia adlı bir ravi vardır, ravi. Hadis rivayet eden. Mısırlıdır kendisi. O bütün e, ilmini kitaplara yazmış hadislerini. Kitapları bir gün yanıyor. allah Teala onu imtihan ediyor. Subhanallah. Ondan sonra gelen kimseler, rivayet edenler kitapları yandıktan sonra onu hadislerini, rivayet ettiği hadisleri daha doğrusu zayıf kabul ediyorlar. Neden? Çünkü kitapları yandıktan sonra karıştırmaya başlamış. Kitapları e, yanmadan önce bir hata yaptığı zaman ne yapıyor? Oraya müracaat ediyor. Ve hatta oradan rivayet ediyor. Her insan sadrında saklayamayabilir. Yazar. Yazmak onun için çok önemlidir. ...kaydetmek onun için çok önemli... ...hele hele şu anda unutkan bir toplum olduğumuz... ...bir dönemde yazmamız gerekiyor. ...ilim yazılır... ...ilim not edilir... ...hani not defterleriniz... <gülüyor> ...subhanallah... ...kimse de not defteri göremiyorum... ...evet... ...hepimiz hazır işte böyle... ...Allah azze ve celle yardım etsin... ...yine de ben size yazılmış şeyler vereceğim... ...inşallah oradan bakarsınız Allah nasip edersin İşte bu yazma işi kardeşlerim iki merhalede gerçekleşiyor hani insanlar itiraz ediyorlar ya ya eskiden yazımı vardı hadisler yazıldı mı ondan sonra <gülüyor> ta ki sonraki dönemlerde yazıldı filan peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kayıt yoktu vesaire gibi bir sürü şeyler söylüyor hayır bunların aslı yoktu birinci merhalede Birinci merhalede yazma işi kereh görülüyor. Yasaklanıyor. Neden? Kur'an'a, hadislerin hadislerin Kur'an'a karışma korkusundan dolayı, Kur'an ayetleriyle karışması korkusundan dolayı bu yasaklanıyor, kereh görülüyor. Bu hususta Ebu Ebu Said'in Müslüm'de rivayet edilen hadisinde aleyhisselatu vesselam benden hiçbir şeyi yazmayın Kur'an'dan başka. Kim benden bir şey yazarsa, Kur'an'dan başka yazmış ise onu silsin diyor. Hemen bunu delil Bir Birçok insan şey hadisi yazmıştır diye bu sözü delil getirirler. Evet bu sahih bir hadis. Aleyhisselatu vesselam ilk dönem bunu yasaklamıştır. Ama neden, sebebi ne? Kur'an'la karışma korkusundan dolayı. Yazılacak bir hadisin Kur'an'dan sayılma korkusundan dolayı. İkinci merhale. Kur'an ve sahih sünneti, Kuran'la sünneti, hadisi ayırt eden kimseler için yazmak meşrudur. İşte bunun delili. Bu haldeyle layet edilen bir hadis, Ebu Hureyre hadisi. Diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi'nin ashabı arasında diyor, benden daha fazla hadis biren yok. Sadece Abdullah ibni Amr diyor, o da neden? Çünkü diyor o yazardı ben yazmazdım diyor. Anın size delil. Ali İsraat döneminde de Ali İsraat ve Selam hayattayken Abdullah İbn Amr ne yapıyor? Yazıyor. Yaz kayda geçiriyor. İmam Ahmed'in müsnedinde rivayet edilen bir hadiste Abdullah İbn Amr diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim her şeyi yazardım diyor. Kureyş bundan beni yasakladı diyor. Kureyş Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesinin ismi. Yani <gülüyor> Müslümanlardan olan Kureyş tabii ki. Ashab'dan. Ve dediler ki sen Resulullah'tan işittiğin her şeyi yazıyor musun? O bir beşerdir. Kızgınlık anında da söyler, konuşur ve hoşnutluk anında da konuşur diyor. Ben de diyor ki yazmaktan imtina ettim bıraktım diyor bir başka rivayette bu hadisi tamamlayıcı sadette diyor ki ben bunu diyor yani Kureyş'in beni yasaklamasını aleyhissalatü vesselama zikrettim anlattım bana böyle böyle söylediler diye aleyhissalatü vesselam parmağıyla ağzına işaret etti yaz nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki buradan bu ağızdan diyor, vahiyden başka bir şey çıkmaz. Hak'tan başka bir şey çıkmaz diyor. Subhanallah. İn hüve illa vahyü yuha. Onun konuşması ancak vahy edilmiş bir vahiy. Ve mâ yentüq anil hevâ. Hevasından konuşmaz diyor. Din hususunda hevasından asla konuşmaz. Evet bu iki merhalede kardeşlerim. Birincisi, Kur'an'a karışma korkusu, korkusuyla ilk dönemlerde e, yasaklanıyor. Sonra sonra bu korku ortadan kalkınca daha sahabi dönemindeyken, daha aleyhissalatü vesselam hayattayken ne yapılıyor? Serbest bırakmıyor. Yani yazmaya izin veriliyor. Oh. Dolayısıyla sahabeler kardeşlerim kendi dönemlerinde bir takım e, sayfalar, kitaplar sayılacak sayfalar tedvin ettiler. Bir araya getirdiler ve yazdılar. Mesela Es-Sahifetü Sadiqah Bu Abdullah ibn Amr radıyallahu anhumanın yazdığı sayfalar. Evet. Sonra da bu kitap torunu olan Amr bin Şuaybe intikal ediyor. Evet. İmam Ahmet de bu sayfadan yani Abdullah İbn sayfasından bir cüz e, müsnet'te takriş ediyor. İkincisi Ali radıyallahu anh'ın sayfası yazdığı şeyler yani. Bu da esirlerin serbest bırakılması, hükümler, kazalar e, yani hüküm verme hususundaki kazayı kastediyoruz. E, ve bunun gibi şeylerde bu gibi konuları içeren bir yazgı yani bu sayfaları yazılmış şeyler. Daha o zaman yazılmış. Üçüncüsü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlere ve çalışanlara yazdığı yazılar. Yine içerisinde İslam'ın hükümlerinin bulunduğu, akaidle ilgili konular, zekat miktarları, hudutları beyan edici şeyler. Hadleri daha doğrusu. Yani hudut dediğimiz hadle kastımız, mesela hırsızlığın haddi, ondan sonra had cezası, ee, zinanın içkine sahip gibi diyetlerle ilgili konuların yazını olduğu sayfalar. Dördüncüsü Hani Hz. Ali'nin meliklere ve emirlere mesela her gâle yazdığı, ondan sonra e, Kısra'ya Kisra'ya yazdığı, şeye yazdığı, Bizanslılara yazdığı yazgılar. Bunların hepsi o dönemde yazgının olduğunu apaçık bir şekilde ispat ediyor. Demek o dönemde yazdığı var. Ama ne derece? Sınırlı tabii ki. Aleyhissalatü vesselamın döneminde bu şekilde. Aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra sahabe dönemine gelince yine iki merhalede birincisi kereh görülüyor yine. Ömer radıyallahu anhın Kerih görmesi, hoş görmemesi gibi. İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadiste diyor ki Kuruzat'a İbni Ka'b. Ömer diyor bizi diyor, Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh, Kufe'ye gönderdi. Ve biz e, <gülüyor> ve bizimle beraber bir bir müddet yürüdü diyor. Sırar mevkine gelinceye kadar ve diyor ki ben sizinle beraber için yürüdüm biliyor musunuz diyor. Allah'ın, Resulünün sahabesinin hakkı için ve Ensar'ın hakkı için. Lakin diyor ben, sizinle beraber size bir şey söylemek için yürüdüm diyor. Siz onu diyor, iyice ezbelleyesiniz, belleyesiniz, unutmayasınız. Muhakkak işsiz diyor, şimdi Kufe'ye giderken göndereceği adamlara bakın, nasihatta bulunuyor, tembihde bulunuyor. Siz, bir topluluğa gidiyorsunuz ki onların kalplerinde Kur'an vardır. Yani onlar Kur'an'ı iyi biliyorlar diyor. Onların kalplerindeki Kur'an tıpkı tencerenin böyle fokurdaması gibi fokurda. O kadar iyi biliyor. Onları böyle boyunlarını size uzatmış bir vaziyette. Yani sizi dinlerken gördüğünüz zaman ki siz Muhammed'in ashabısınız. Aleyhissalatü Vesselam'dan rivayeti azaltın. Yani az hadis rivayet edin diyor. Burada Ömer radıyallahu an hadis rivayetini, çok hadis rivayetini kerif görüyor. Bunun bir takım sebepleri var. Onlar, Kur'an'ı iyi bilen bir topluluğa gittikleri için <gülüyor> Kur'an'la hadisin az önce ifade ettiğim gibi e, Ashab'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından, arkadaşlarından söylenecek bir sözün belki de Kur'an'la eş değer veya Kur'an'a karışma söz konusu olduğundan veya başka sebeplerden dolayı Ömer radıyallahu anh bunu keref O dönemde. ikinci merhaleye gelince kitabetin, yazının meşru olması. Buna Hasan ibn Ali radıyallahu anh'ın ifadesi Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, sevgilisi onun ifadesi denalet ediyor. Diyor ki Hasan radıyallahu anhuma İlmi öğrenin. Muhakkak ki sizler bugünkü topluluğun küçüklerisiniz. Yarın büyükleri olacaksınız. Her kim muhafaza edemezse, ezberleyemezse yani sadrında saklayamazsa yazsın diyor. E, bu ürün işte yazmaya izin verildi. Evet değerli kardeşlerim bu yazma işi sahabe döneminde tabi, tabi'in döneminde bu şekilde devam etti. Parça parça hadisler parça parça Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, savaşları onun yaşantısı yazıldı. Kaydedildi. Nihayet Raşit halifelerden sayılan Ömer Ömer ibn Abdülaziz Ömer ibn Abdülaziz Ömer radıyallahu anh'ın torunlarından sayılıyor. Onun dönemine gelince, raşit halifeler dört tanedir. Ebu Bakır, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh'ın. Alimler bunu da hicri e, yüzlü yıllarda hatırladığım kadarıyla e, emir oluyor, halife oluyor. Bu Ömer bin Abdülaziz'i de Ömer bin Abdülaziz'i de raşit halifelerden saymışlar. Çok değerli bir şahsiyet. Çok mübarek bir insan. Allah ondan da razı olsun. Ta ki onun dönemine gelince o çalışanlarına ve alimlere şehirlerin tamamına tamamındaki bu çalışanlara ve alimlere e, şey yapıyor, haber gönderiyor. Hadislerin tedvini için, yazılması için. Buhari bunu şöyle rivayet ediyor. Ömer i̇bn Haziz Abdülhaziz Ebu Bekir bin Hazme yazı yazdı. Dedi ki: "Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerinden olan şeyleri yaz. Muhakkak ki ben ilmin silinmesinden ve alimlerin bu dünyadan göçüp gitmesinden korkuyorum." diyor. "Ve sadece Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerini kabul et. Alimler ilmi yaysınlar ve meclislere otursunlar." Ta ki bilmeyen kimse öğreninceye kadar yani onlar öğretsinler. Muhakkak ilim ancak gizli kalırsa yok olur, helak olur diyor. Subhanallah. Bu Buhari rivayet ediyor. İşte o dönemde Ömer İbn-i Abdülaziz olaya el koyuyor. Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilhamı ile olaya el koyuyor. <gülüyor> neticede İmam Zühri Ebu, Ebu Bekir bin Abdurrahman yazıyorlar sonra hadisler cami adlı kitaplarda ve musanniflerde bir araya geliyor kardeşlerim mesela Maamer'in camisi Sevr'in camisi İbni Uyeyne'nin camisi Abdurrazzak'ın musannifi ondan sonra Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'nin musannifi, şey, musannifi bu Buhari ve Müslüm'ün hocalarındandır. Ve Hammad bin Seleme'nin Musannifi şeklinde. Musannifi. Bu da yine Buhari'nin hocalarından. Bu şekilde tertip ediliyor. İmam Malik rahmetullah aleyhde muvattayı telif ediyor. Daha sonra bablar halinde kitaplar eee <gülüyor> telif ediliyor. Mesela İmam Malik'in az önce söylediğim e, Malik bin Enes'in telif ettiği hmm. Muvatta. İmam İbn İshak'ın bablar hususunda telif ettiği, bablara göre telif ettiği kitap. İbn Ebî Zü'bîn, İbn Ebî Arube'nin, mânerin telif ettiği kitaplar. Baplara göre dizayn ediyorlar. Sonra <gülüyor> bazı kimseler de alimlerden bazıları da ravilere göre hadis kitaplarını tedvin ediyorlar. Mesela Müsned-i Tayalisi, Tayalisi'nin Müsnedi gibi. Bunlar ravilerin isimlerine göredir. Ravilerin rivayet ettiği hadisler esas alınır. Bir ravi adı altında mesela Ebu Ureyre, Ömer radıyallahu anh hadisleri zikredilir müsned Esed bin Musa, onun Müsnedi ve bildiğimiz meşhur İmam Ahmet'in Müsnedi gibi. Bundan sonra bir dönem geliyor, sonraki alimler artık sahi, sadece sahih hadisleri alıyorlar. Kim gibi? Buhari ve Müslim gibi. Ümmetin imamı Buhari ve Müslim. Sonra da o ikisinin yolu üzere yürüyen sünnen sahipleri Ebu Davud, Nese'yi, İbn-i Mace, Tirmizi gibi İmamlar bunların yolları izleri yürüyorlar. Tabii o Buhari ve Müslim'in dışındaki bu hadis kitaplarında zayıf ve mevzu hadisler var. Ama genel olarak bu iki imamın menheci üzere yürüyorlar. Evet. İmam Buhari kardeşlerim Hicri 194 yılında, Doğuyu 256 yılında vefat ediyor. İsmi Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn Mugireh. Evet. Kendisi Buhara'lı olduğu için Buhari diye Bukhara, e, meşhur olmuştur. Buhara e, semtine şey Buhara e, şehrine nispet edilir. Daha küçücükken Kur'an'ı 7 yaşındayken bazı ifadelere göre Ezberliyor. Ve e, bulu çağına ermeden önce kardeşlerim yaklaşık 10 bin tane hadisi dinliyor ve ezberliyor. Öyle bir özelliği var ki ifadeye baktığın zaman şöyle yazıya baktığın zaman onu bir anda ezberliyor. Okuduğunda ezberliyor. Yani. Allahu Teala öyle bir özellik vermiş yani İmam Bukhari'ye. Yani böyle insanlarla korunuyor. Buna rağmen bununla kalmıyor. Yani hafızasına güvenmiyor. Ne yapıyor? Şam'a, Yemen tarafına, Mısır'a, ondan sonra Habeş'e, daha nerelere? Birçok yere hadis için gidiyor. Bizatihi ravilerden hadisi kendisi alıyor. Hem de kendisine göre en şiddet böyle ...ölçülerde alıyor. Onun için Kur'an'dan sonra en sahih kitap Buhari'nin kitabı kabul edilmişti. Yani sahihlik bakımında. Allah Azze ve Celle onu bu ümmete bahşetmiş adeta. Ve birçok biliyorsunuz hadis imamı yetiştiriyor. Kendisinden sonra da başta Müslüm, İmam Müslüm, İmam Buhari'nin yolu üzere gidiyor onun gör şeyleri ee, menheci ve onun taktiği İmam Müslim'i adeta aydınlatıyor. Birçok yerde işin içinden çıkamadığı zaman tabiri caizse İmam Bukhari'nin metodu üzere yürüyor. Onun açıklamaları üzere yürüyor. Tirmizi mesela onun talebelerinden. İbni Huzeyme yine İmam Bukhari'nin talebelerinden. Evet. şeyse e, Öğrencisi i̇bn Huzeyme diyor ki ben diyor bu semanın altında bu göğün altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini İmam Bukhari'den daha iyi bilen bir kimse bilmiyorum. İmam Bukhari kardeşlerim bir imtihan tabi tutuluyor. İsmi yayılıp meşhur olunca e, alimler toplanıyorlar. Onun hıfsını, onun meşhurluğunu adeta kontrol etmek, denemek, imtihan etmek istiyorlar. Şeye çağırıyorlar. Çağırıyorlar Nisabur tarafına. Allah'a hatırladığım kadar öyle olsa gerek. Orada yaklaşık 100 e, tane hadis 100 tane hadisi alimler ravilerini, senet işte senedini Metinlerini birbirlerine karıştırıp Buhari'nin önüne sunuyorlar. İmam Buhari rahmetullahi aleyh her bir hadisi tek tek ayırt ediyor. Doğru senetleri, doğru rivayet eden kimseleri doğru hadislere, metinlere ekleyip nerede eksiklik varsa onları tek tek tesbit ediyor. Ondan sonra o alimler topluluğu iyice ikrar ediyorlar ki İmam Bukhari çok büyük bir imam. İmam Bukhari gerçekten bir imam diyor. Yüz tane hadisi tek tek tek karıştırılan şeyleri birbirlerinden ayırt ederek doğrusunu söylüyor onlara. Ve hayrete düşürüyorlar. allah Teala Teala'nın bir bu. İmam Müslüm'e gelince İmam Müslüm de Hicri 206'da doğuyor. 261'de de vefat ediyor. Evet. Nisabur denilen yerde ikamet ediyor, doğuyor. Bu Khorasan tarafında bir şehir. Evet. İmam Dari Kutni Rahimullah diyor ki, eğer Buhari olmasaydı Müslüm İmam Müslüm onun yolu üzere gitmezdi ve gelmezdi diyor. Yani Müslüm Buhari'nin menheci üzere yürümüştü. Muhammed bin Beşşar diyor ki dünyada hafızlar dört tanedir diyor. Ebu Zura Rey adlı yerde Müslüm Nisabur'da Abdullah Eddarivi Semerkant'ta Muhammed bin İsmail ise Bukhari'dir. Bukhara'dadır. Dört tane hafız kimseysa yani. Yani bunların içerisinde Müslüm'de var. Evet. Yine e, İmam Müslüm'ün öğrencilerinden öğrencilerin büyüklerinden Tirmizi İbni Hüzeyme ve emsali kimseler. İmam Müslüm de bu kimseler üzerinde Etkin onların hocası konumunda. İmam Tirmizi, Hicri 209'da doğuyor kardeşlerim. Hicri 279'da da vefat ediyor. Bunlar genelde hep aynı dönemin insanları. Ama Buhari hemen hemen hepsinin hocası. Aynı dönem, akran olmalarına karşı. İmam Buhari diyor ki aslında Tirmizi, Buhari'nin talebesi olmasına karşın diyor ki ben diyor senden çok şey istifade ettim diyor. Tirmizi ya. Tirmizi aslında İmam Buhari'nin e, talebesidir. Şu tevazıya bakın. Ben senden çok şey istifade ettim diyor İmam Buhari. Evet. İmam Nesli'yi de 215 ile Hicri 215 ile 303 yıllar arasında yaşıyor. Nesa adlı bir beldede doğuyor. Bu da Horasan'a nispet edilir. Ebu Cafer et-Tahavi, Ebu Kasım et-Tabarani de İmam Nesey'nin talebelerinden sayılıyor. Evet. İmam Ebu Davud'a gelince Hicri 202 ile 275 arasında yaşıyor. Sıcistanlıdır. <gülüyor> Yine Tirmizi ve Nese'yi İmam Ebu Davud'un e, talebelerinden sayılıyor. İbn-i Mace bunlar kardeşlerim Kutub-i Sitte yani altı kitabın müellifleri. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'yi, İbn-i Mace. Kutub-i Sitte diye bilinen hadis kitapları. Bunlar çok önemli. Buhari ve Müslim ikisinin, e, hepsinin başı. Bunlar da e, Zayıf hadis yok. Müslüm'de birkaç tane sadece söylenen hadisler var. Bildiğimiz kadarıyla hepsi sahih. Buhari ve Müslüm'ün. Bu hadis kitaplarını tanımak ve okumak gerekiyor. Elhamdülillah elimizde hepsi mevcut. veya da getirtebilecek konumdayız. Bir Müslümanın elinde Kur'an-ı Kerim meali sahih itibar edilen bir tefsir ve hadis kitabı olacak. Kendisi okusun, okumasın. Yani her şeyimiz var. Elhamdülillah. Hiçbir şeyde eksiğimiz yok. Mutfakta, yatak odasında, ondan sonra affedersiniz, oturma odasında, her yerde her şeyimiz var. Ama mutlaka bu kitaplar olacak. Oradan birkaç hadis okunacak. Biz hiç okuyamıyorsak mutlaka bir okuyan bulur, bulunur. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakılacak en büyük miraslardan, en güzel miraslardan biri de budur aslında. Bu kitaplardır, bu dayanlı kitaplar. Hayır, yani şimdi soruyorsunuz, yani Kur'an-kerim adı var, biliniyor da, hadis kitapları, bir duymamış, bu kari duymamış, müslümi duymamış. Hadi kitaplarını bir kenara bırak. Yani sünnet, Kur'an, sünnet, Kur'an, sünnet diyoruz. Sünnet nerede geçiyor? Sünnetin yazıldığı kitaplar ne? Habersiz insanlar. Nesil bundan haber? Vallahi öyle kardeşlerle tanıştım ki Sunen kitaplarını baştan sonra okuyan kimselerle karşılaştım. Ve hatta çoğunluğunu okuyan kimselerle. Defavace okuyan kimselerle karşılaştım. Elhamdülillah öyle kardeşlerimiz var. Yani bir alışsanız hadis okumaya onu bırakamazsınız. Diyor. Hadis okumak çok güzel bir şey. Tabii ki Kur'an'ın meali, Kur'an'ın okunması, anlaşılmasıyla birlikte öncelikle ona e, ihtiyacımız var. Bununla birlikte hadis kitaplarının korunması, muhafaza edilmesine okunması gerekiyor kardeşler. İmam İbn Mace, Hicri 209 ve 273 yıllar arasında yaşıyor. Evet, kısa geçiyorum. En son, e, İmam e, Ahmet bin Hanbel, Hicri 164 ve 241. İmam Ahmet bin Hanbel, Buhari ve Müslim'in de aynı zamanda hocasıdır. Hepsi bu, bu, bu İmam Ahmed hepsinden önce. Ancak müsned olarak rivayet ettiği e, hadis kitabında 30 bin civarında hadis var. İçerisinde sahihi, zayıfı var. E, alimler arasında kitap sitlerinin içerisinde alınmamıştı. Tısanın içerisinde var bildiğim kadarıyla. Allah'a Evet. İmam Ahmed de çok büyük imamlardan bir tanesi. Biliyorsunuz. E, Hambele Meshebi'nin imamı. Aynı zamanda Ali İbni Medeni adlı alim diyor ki muhakkak Allah Azze ve Celle bu dini Ebu Bekir Es-Siddiq ile aziz kıldı. İmam Ahmet bin Hanbel ile Ebubekirle Bekir ile e, zamanında İslam'dan çıkanların, e, mürted olanların zamanında e, Ebu Bekir ile bu din aziz kıldı. Ahmet bin Hanbel'le de mihne zamanında yani imtihan fitne döneminde aziz kaldı Ahmet bin Hanbel'in dönemindeki fitne neydi? Kur'an mahluktur. Fitnes. Onun için o kadar çok e, eziyet görüyor ki zindanlara atılıyor. Ama <gülüyor> hiçbir şekilde taviz vermiyor. Onun dik duruşu, sapasağlam duruşu o Rabbani Alim'in bu duruşuyla da o fitne eriyip gidiyor elhamdülillah. İmam Şafii rahmetullah aleyh kendisinden önce yani e, Ahmet bin Hanbel'den daha büyük yaş itibariyle. Ama Ahmet bin Hanbel'i o kadar çok talt e, taltif ediyor ki o, o kadar çok onu ona değer veriyor ki diyor Bağdat'ta diyor bir tane genç gördüm. Demek ki onun döneminde Şafi'nin döneminde gençmiş. Gale haddetene haddesene yani bize tahdis etti dediği zaman bunun hepsi diyor, söylediği şeyin hepsi doğrudur diyor. Bu adam diyor, bu söylenen adam, bu genç kimdir denilince Ahmet bin Hanbel diyor. O kadar değer veriyor yani Ahmet bin Hanbel'e. Daha nice ifadeler var onun hakkında. Evet kardeşlerim, bu saydığım kimseler sahih hadislerin, siretin yazılması, korunması, günümüze aktarılmasında baş şahsiyetlerden, en önemli isimlerden başlı başına bunlar hadis imamları saydıklarımız bir de siret hususunda özellikle e, kitap yazanlar var. Mesela e, siyaret, Ali siyaret ve Selam siyreti yaşantısıyla ilgili e, sahabelerin ileri gelenleri, siyaret hususunda bahis yapanlar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, ibn As, Berab bin Azib gibi büyük şahsiyetler. Bunlar siyaret hususunda e, konuşanlar. Tabi'in döneminden ise Eban bin Osman İbni Affan Eban bin Osman Siret hususunda bahis yapanlar. Urve bin Zübeyir İbni Avvam Ve daha bir sürü isimler var burada. Onları saymayacağım. Bu kimseler tabi'in döneminde. Sonra bunlar da biliyorsunuz Tebe tabi'ine sonraki gelen kimselere aktarıyor. Bunların her birinin ee, kitapları söz konusu. Meşhur kitaplar. Bir de İbn Hişam'ın siyreti vardır. Bu İbn Hişam'ın siyreti, İbni İshak'ın siyretinin tehsip edilmişidir, düzeltilmişidir. Türkçesi var biliyorsunuz. İbni Hişam'ın siyreti diye. Ee, bu tehsipten sonra, düzeltilmekten, düzeltildikten sonra alimler arasında iyi görülen bir kitap. Ancak bununla beraber içerisinde birçok şey var. Ee, Mustafa hocamız o e, kitabı pek tavsiye etmiyor. Onu da e, söylemiş olalım. E, siret kitapları, kardeşlerim çok fazla, özellikle şu anda e, yazılan, yeni yazılan siret kitapları var. Eskilerden e, bahis yapacak olursak, mesela e, Resullerin ve Meliklerin Tarihi adlı Taberi'nin kitabı, e, İbni Esir'in e, Tarih hakkındaki Kamil adlı kitabı, Sonra e, İmam Zehbi'nin Nebeviye, Sünnetin Nebeviyye adlı kitabı ve bildiğiniz e, İbni Kesir'in El Hidaye ve Nihaya adlı tarih kitabı, bunlar hem siyer kitabı konumunda hem de tarih kitabı konumundadır. Bunların içeriklerinin hepsi e, şey değildir, sahih değildir. Genel itibarıyla anlatılan şeyler e, tarih e, olduğu için Sahihlik derecesine ulaşmayan, hasen derecesine ulaşmayan bir sürü ibareler ve rivayetler var. Şu an günümüzde Siret adına yazılmış birçok kitapta bu kitaplardan zaten alınıyor. Bu kitaplardan iktibas ediliyor, çıkartılıyor. Bizim size tavsiye edeceğimiz şu anda tercüme edilmiş kitaplardan en güzel örnek, Kuraba Yayı'nın çıkardığı küçük bir kitap o kitap, e, allah Alem ödül almış bir kitap. E, Mübarek Furi'nin e, kitabı. E, Mübarek F Furi diye geçiyor müellifin ismi. Onu tavsiye edebiliriz. Başka diğer kitaplar var. Mesela İbni Kesir'in e, Siyer adlı bir kitabı var. Bunu da Şeyh Albani rahmetullahi Ali sahihliyor. Ancak tamamlayamadan vefat ediyor. Onun için o kitap da aynı şekilde tamamıyla şey değil. Sahih değil. Bu kitap şimdi konuyu bitiriyorum. Diyor ki müellif Allah ondan razı olsun mümkün mertebe diyor. Kur'an'a, sahih hadislere, hasen rivayetlere ve bu ölçüde giden haberlere göre tertip edilmiştir diyor. Buna dikkat edeceğiz diyor. Dolayısıyla inşallah Bundan azami derecede Allah'ın izniyle istifade etmeyi umuyoruz. Önce ben kendimle nefsim, sonra da sizler. Allahu Teala, hepimize dinini en güzel şekilde öğrenen, hayatına geçiren, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısını iyice öğrenen, kavrayan ve ona göre kendisine bir örnek, bir misal edinen ve bu yolda ilerleyen, tevhidi ayakta tutan. Hiçbir zaman yorulmayan, din gayreti olan, dava edinen kimselerden eylesin. Dava edinmek çok önemli. Dava edinmezsek, bir kenara bırakırsak bu iş yürümez. Dava edinirsek, bu hızla yaşarsak, yani bu kaygıyla yaşarsak, ben Allah için ne yapıyorum, din için ne yapıyorum, kime ne öğrettim, kime ne verdim, yani konuşma yeteneğimiz yoksa yazıp verebiliriz. Yazılmış bir şeyler dağıtabiliriz doğru olan şeyleri. Kaset verebiliriz. Ondan sonra çağırabiliriz bir yere sohbete. Ondan sonra güzel bir şeye hayra. Bunların hepsi, bunların hepsi hayır olan şeylerdir. Bunların hepsi inşallah Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı şeylerdir. Allah Azze ve Celle bunlardan mahrum eylemesin ve bizi katına Müslüman, Mümin, Muhyid ve Mücahit olarak şehadete ermiş olarak alsın. Hâdâ vallâhu âlem. Sallallahu ala ve